Müslim Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiştir. Ben Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam şöyle derken işittim. Min eşrati sa'a ve yushrabul hamr. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İçkinin içilmesi kıyamet alametlerindendir. Ha, e, Musa abi, bu sabretmek isimli kardeşimiz müsaade istiyor herhalde. Bu müsaade etkisi sizindir. <gülüyor>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 E, helal, e, kıyamet alameti diye ortaya konmuş ne varsa ona haber veriyoruz. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam min eşrati sa'a ve yuşrabul hamr e, kıyamet alametlerinden birisi de içkinin içilmesidir buyuruyor. Hani e, demin e, birinci bölümde bahsettiğimiz bir şey vardı. Dedik ki İbni Hazm e, munkatradır diyor bu hadis için Buhari'de geçen hadis için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 maalesef böyle kötü bir kıyas yapıyorlar. Ona da inşallah hatırlatmada bulunayım. Yani diyorlar ki müzik haram değildir ancak işte Allah Resulü ve Vesselam bunun kadınla beraber yani kadın, rakkas kadınla beraber, içkiyle beraber olursa müzik haramdır demişlerdir. Bu da batıl bir kıyastır. Elbani Rahimullah bunlara cevap vermiştir. Daha önce çalgı aletleri hakkında bazı hadislerden bahsetmiştik. Bu hadislerde bu ümmetten bazılarının içki içmeyi helal sayacağı söylenmişti. Yine Ahmed ve İbn Mace Ubade bin Samit'ten rivayet ettikleri hadiste Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmaktadır. Leyse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 5 bölü 13'e 14 numarası 4945 noda tashih etmiştir Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde İbn Mace'de kayıtlıdır ve aynı şekilde Fatih al-Bari İbn Hacer'in Hacer Fatih al-Bari eserinde kayıtlıdır ve senedi yittir diyor yani güzeldir. İçkiye birçok isim verilmiştir hatta ruh içeceği denmiştir çünkü dikkat ederseniz Allah Rasulü Sattı Vasallam diyor ki.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 gelmiştir. Nitekim hakim kırmızı Ebu darda radıyallahu şöyle dediğini rivayet ediyor. İza zawaqtum masacidakum ve halleitum masahifakum feddamaru aleikum diyor ki Ebu darda radıyallahu anh diyor ki mescitlerinizi tezyin eder yani süsler mushaflarınızı da süslerseniz yok olur.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 Dolayısıyla e, halifelik otuz sene sürecek. Yani Ebu Bakır radıyallahu anh halifeliği, e, Omar radıyallahu anh halifeliği, Efendime söyleyeyim, Osman, e, Ali radıyallahu anh halifeliği ve e, Hasan radıyallahu anh'ın altı ay bunların toplamıyla otuz yıl buydu. Sonra Allah mülkü dilediğine verir. İşte ondan sonra saltanat başlar. Bir saltanatın en büyük göstergesi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 meşhur bir hadis, Cibril hadisi diye bildiğimiz bir hadis. Hani Ali Sayet insan kılında, ben beyaz bir kıyafetle, efendim saçları simsiyah bir şekilde, Ali Sayet dizlerine dizlerini dizlerini dayıarak ya yani Muhammed, Ali Sayet Vassalam, axbirni iman, bana imandan haber ver, axbirni an il İslam, bana İslamdan haber ver, axbirni an il sağa, ya da axbirni an il İsandan haber ver. yani bana kıyamet saatini bildir. Bunu biliyorsunuz dersimizin ilk başında söylemiştik. İşte burada Ali Sattı şöyle demişti: Kıyamet alametlerini sayarken, "velekin, velekin, se uhdithuk an aşratiha". Yani ben sana onun saatini haber veremem, ancak onun alametlerinden haber veririm demişti Ali Sattı Vassalem. Ve işte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 daha hayırlı bir insan olur, ee, takvasına bir şeyler katar, en azından bilinçli ve şuurlu bir Müslüman olur. Ee, yani geçen haftalarda da verdiğimiz örnekler vardır. Bu ee,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 görüyoruz. Yine Buhari Ebu Hureyre <gülüyor> radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. لَا تَقُمُ السَّاءَ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlar yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlar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 Kıyametin kopmasının yaklaştığına işarettir. Öyle ki terbiye edilen köle terbiye eden efendi olacak. Düşük seviyedeki insanlar yüksek seviyeye gelecektir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bir alamet hakkında söylediği hadise uygundur. Yalın ayaklı kimselerin yeryüzünün kralları olması diye Aişe validemiz haber vermiştir. İbn Kesir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 Ee hatamız varsa bize aittir. Ee, bundan ötürü Allah'a sığınır istigfar ederiz. Ancak doğrular İslam'ındır. Çünkü İslam tertemiz, yüce ve mübarektir. Vâhirü davane. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Sübhanekallâhumme bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente. Estağfiruke ve Selamünaleyküm, ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.